etrafındaki her insandan ne yapar? İlgi ve alakabey eder. Düşünün şimdi e, çocuk yuvasında büyüyen yetin, öksüz büyüyen bir çocukla anne ve babasının yanında büyüyen bir çocuğa bakın. Hangisi daha karakterlidir? Anne, baba, Hayata anne. açılışı tam aksın. Tam aksın. Bakın o ufacık çocuk, anne babasız büyüyen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 merhametli ama bu merhametini da bir yerde ne yapabiliyormuş yapabiliyormuş işte dinimiz toplum dengesini korunması hasebiyle yetimi de ne yapıyor korunmasını ve yine himayeye aldıkları insanları yaptığı iyiliği başa ne yapma kalkmama ona ne yaparsa yapsın Allah için yapmayı ne yapıyor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 Putin'in annesi babası da yoktur tabii, tabii. Hep e, bu tür anasız babasız acımasızca yetiştirip toplumun başına getirmişlerdir. Ve o toplumun başına gelen de hiç kimseye ne yapmıyor? Acım mı? Akraba yok ki. Hı -hı. Ana baba yok. Kardeş yok. Bir sevgi yok. Yani birinin hatırını sayacak ne var bir şey yok. Çağfir bunların hepsini ne yapmış? Düşünmüş. Ama dinimiz ne diyor? öksüz mü? Yetim mü? Elinden tut. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu iki parnağını göstererek diyor ki kim diyor öksüzün yetimin başını okşar ona iyi davranırsa cennette benimle nah, şu iki parnağın beraber olduğu gibi diyor. Yani bir tek bu yetime ve öksüze iyi davranma peygamberler seni cennette ne yapıyormuş? Yan yana.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 e, yürüstü kalmışlar bir de vergi babasının üzerineymiş borcu da bunların üzerine binmiş yani e, sözün özü yetimse öksüzse onların malı da kalmışsa onlara ne yapacaksın riayet edeceksin etmediğin zaman var, bunun hakkını Allah'a ne yaparsın ödersin ve ayeti kerimeye dikkat edecek olursanız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 Kâb bin Malik ile birisi tartışıyorlar. Alacak verecek meselesinde. Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir dinliyor olayı. Kâb, borcunun yarısını bağışla. Sen de kalk borcunu ödetiyorsun. Kâb, Allah'a ve Resulullah diyor, hide ettim. Adam da kalkıyor, borcunun yarısını ne yapıyor? Ödüyor ve ses kesile veriyor. Yani alacak verecek, muhakkak beşeri münasebetlerde başımıza gelecek olaylardan. Alacaklı olan her zaman müsamahalı olmalı. Borçluyu ne yapmamalı? Takıştırmamalı. Bu müminin ahlakı. Ha, borçlu olan vermezmiş. O onun sorunu. Çünkü borçlu olarak ölen birinin e, meselelere baktığımızda cenaze namazı bile bir yerde kılmaz. Yani İslam emiri kılmaz. Ancak Müslümanlar kılmaz. Onun da belası nedir? Büyük olan bir olay. Dahası yaşadığı toplumda eminliğini, düzgünlüğünü zaten ne yapar? Kaybeder. Yani insanların yanında asaleti bile varsa şimdi düşün şurada insanların içinde aklına o arasındaki şey geldi mi bu onun yanında eriyecek oysa buna karşı hiçbir zaman samimiyet hissetmeyecek. Bunlar basit duygular değil kardeşler. Allah böyle durumlara bizlere Düşürmesin. Hatta fıstıray olarak da anlatırlar. Ahmet ile Mehmet birbirlerine alacaklı borçluymuş. Mehmet'in gözüne uyku girmezmiş, ödeyemezmiş. Bir gün cama açmış. Lan Ahmet, ne var lan demiş. Sana olan borcun var ya. He, vermiyorum lan demiş. Biraz da sen uykusuz kal demiş, yapmış. He, evet, borçlu olan hakikaten sorumlu bir insansa gözünü, uykunu açmaz girmez. Alacaksa da kılgoyuruk tutur birisi ise o da alana kadar gözüne uyku girmez. <gülüyor> evet. Demek ki mümin hakkını arayacak ama kanaatler olacak, dürüst olacak. Karşıdakini güç duruma sokmayacak. E, borçlu olan da ödeme gücü varsa onu ödeyecek. Karşıdakinin haksız, e, parasını haksız olarak gözünü dikmeyecek. Burada bağışla ee, ona müsaade et, karşıdaki düşkünse, yani buna da ne yapma dikkat etme. Ama öyle insanlar vardır ki asalak geçinirler, evini düzen gider bol çalışır. Başkasının zor duruma soktunmuş düşünmez. Ödemeye geldiğinde hiç gılıda ne yapmaz kabardama. Lan karşıdaki çaydanı topladı bunu. O da bir yerlerden kazanarak. Birçok insandan yüz yüzgöz olarak, onun belki pis nefesini koklayarak, şey ister verir, ister vermez. Hayır vermiyor ki, alacak verecek, güvenip veriyorsa, onu ne yapmayacak, ısmar etmeyecek. Evet. Yine <gülüyor> merhamet, kalpleri dine ısındırılacak kimselere, müminlerin göstereceği merhamet. Merhamet bak, aşama aşama ne yapıyor? Geliyor.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 Akşam şöhbette de bu kelimeyi bir nebze işledim. Siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi hıhtarı verdim. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklattır. Ee, İslam'ı tanımadan önce hayatınıza geçirmeden önce neredeydiniz? İşte size hidayet eden ki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 Bizler öyle bir insan olmalıyız ki iyilikte yarışan, kötülükten uzak duran ve öyle bir çabalama söz konusu olacak ki insanların içinde e, davetçi sıfatıyla müjdeleyecek, kolaylaştıracak, huzur verecek, nefret ettirmeyecek. Ve bakın bu noktada da çok önemli bir ayet-i kerime. Hud suresinin 51. ayeti belki hepimizin bildiği bir ayet. Ey kavmim, ben bunun karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, beni yaratandan başkasına ait değildir. Akıl erdirmeyecek misiniz? Diyorsun. Evet, demek ki yapılan hiçbir hareketin karşılığını yaptığınızda ne yapmayacaksınız? Beklemeyeceksiniz. Ücretiniz kimdenmiş?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 Allah sana çocuğunu verdi aldı diyor. Emanetini geri aldı diyor. Düşün anlatma şekline bak. Bugünkü kadının çocuğu öldüğünde anlatma şekline bak. E, Düşünemiyorsun bile. Yani. Savur bile edemiyorsun. İşte kadınlara merhamet. Şimdi kadınlara merhamet deyince birincisi kadınları güzel tanımak gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam kadınları tarif ederken Kadınların eğe kemiğinden yaratıldığını düzeltmeye çalışırsan, kırılacağını, bırakırsan öylece eğri kalacağını söylüyor. Ve onlara güzel davranın, nazik davranın diyor. Bu bize dinde emredilen bir nokta. Ve yine sizin için diyor en büyük tehlike, en büyük kütlene bıraktım. Kadınlar. Kadınlara bıraktım. Bak bu da çok önemli bir nokta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 Allah senin kalbinden diyor merhamet aldıysa biz ne yapalım diyor ve onu azrediyor. Çünkü kendi tabiatına merhamet etmeyen insanlara ne yapar? Merhamet etmez. Diyor. Demek ki devamlı yaşadığı toplulukta birebir gördüğündekilerine insan ne yapmalı? Merhametli olmak zorundadır. Burada da kadınlara karşı merhametli Kur'an'da ne yapılır? Aleykümselam. Ben miktar ağlıyorum. Muhammed'in Muhammed'in Muhammed'in en Yok. Yok. Onu mı O beş lira.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 Kocası tarafından boşanan kadınların meşru bir tarzda yararlanması ve geçim payları vardır. Bu sakınanlar üzerine bir haktır, borç buluyor Bakara 241'de. Yani söz konusu, yardım miktarı taraflar tarafından anlaşılarak tespit edilir. Mümin merhameti gereği bu miktarı belirlerken karşıdakinin ihtiyacını ne yapar? Göz önünde geçirir. Yine ayet-i kerimede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 Allah hiçbir nefse ona verdiğinden başkasıyla hükümlülük koymaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylığı muhakkak kılıp verecektir. Demek ki mümin o kadar merhametli olacak ki yardımsever olacak, ahirete karşı sağlam temellerini atacak. Düşünün şimdi aynı yaşta baş koyan, anlaşan eşlerde bir sıkıntı yoktur bayramda, seyranda hani hiç hatırlamazsa giyeceği, giyeceği de artık her neyse bunları verir. Ama belki sizler çok karşılaşmıyorsunuz ama ben birebir e, iyi ile de kötü de çok karşılaştığım için özellikle talak meselelerinde e, en çok karşılaştığımız meselelerde birbirine gülen yüzler boşanmada ne yapmıyor? Gülmüyor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 gönülleri alınarak ve hoşnut bırakılarak boşanılması emrediliyor. Var mı bunu yapabiliyorsun babayi? Yani ben şu ana kadar belki binin üstünde talak meselesiyle mülze kaldım. Ben bir tanesini, yani hepsine buna nasihatler yaptığım halde hiçbirinin gönül hoşluğuyla birbirlerini boşadığını görmedim arkadaşlar.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 Yani boşanma noktası, Allah vermesin, böyle bir imtihama, sizlere Allah imtihan etmesin. Abin. Ama böyle bir şeyle karşı karşıya kalırsanız, Allah sizlere ne yapayım, merhametli olmayı emrediyor Aleyküm 5 Beş lirayı çıkıyor.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 Onun için Allah Azze ve Celle bizlere merhamet etsin. Aynen. Bizleri merhametli kullarından eylesin. Öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyin aşırı etsin. Espanike Allahümme ve dehamdike eşkeden la ilahe illa ente estağfurika ve tabiyle. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Haftaya inşallah merhamette müminlerin ahlaki özelliklerinden devam edeceğiz. China bir şey okumuştum da e, bu çalıcı aletlerden bir <gülüyor>